5 yaşında iki çocuk annesi olan Şengül Hanım'ın hikayesine kulak vereceğiz bugün. 5 yaşındaki oğlunun otizm tanısı almasının ardından yıkılmış, oğlunun tedavisi için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Oğlunun otizm tanısı aldığı yıl ikinci kez anne olan Şengül Hanım yoğun bir stres altındaydı. Doğumdan sonra bebeğiyle yeterince ilgilenememiş otizmli oğlunun tedavisine odaklanmıştı. Bebeğini ise sık sık annesine bırakmak durumunda kalan Şengül Hanım 9 aylık bebeğini annesinden almaya gittiğinde bebeği Şengül Hanım'a olumsuz tepkiler veriyor, ağlıyor, onun saçını çekiyordu. Şengül Hanım sakinleşmesi için bebeğini kucağından indirdiğinde bebeğinin huzursuzluğu daha da artıyor ve daha çok ağlamaya başlıyordu. Bu süreç ise Şengül Hanım'ı oldukça yıpratıyor ve bebeğiyle sağlıklı bir bağ kuramadığını düşünerek o da ağlamaya başlıyordu. Evet bu bölümde sağlıklı bir anne bebek ilişkisi kuramamış annelere uzmanımız önerilerde bulunacak. Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir adım adım insanla daha birliktesiniz ve yine terapit adında evlerinize geldik çok kıymetli konuğum yine bugün sizlere rehberlik etmeye gayret edecek ve efendim Şengül Hanım'ın nezdinde Anne-bebek ilişkisini konuşacağız, güvenli bağlanmayı konuşacağız. Güvenli bağlanma neden önemli? Ne zaman başlıyor? Ne zaman tamamlanıyor? Peki güvenli bağlanmanın gerçekleştiğini nasıl anlarız? Tüm bu soruların cevapları bugünkü adım adım insanda olacak ve çok kıymetli konumu takdim etmek istiyorum. Psikolog doktor Esra Ceylan Hanım Efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok şükür siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Evet her kadının aslında annelik rüyasıdır ve anne olduktan sonra da sağlıklı Bireyler yetiştirmek hedefi, hmm. ee, güvenli bağlanma da en önemli basamaklardan bir tanesi. Güvenli bağlanmayı biraz hem Şengül Hanım'a anlatmak adına hmm. e, hem de şu an ekranları başında izleyenlere anlatmak adına hmm. güvenli bağlanma nedir ve neden önemlidir de. başlayalım. Sonra efendim öykümüzle gireceğiz, vaka analizimizi yapacağız, Şengül Hanım'ın sıkıntılarını tespit edeceğiz, sorunlarına yönelik e, o çözümleri Yerleştirmeye gayet edeceğiz program boyunca. Ama hatırlatmış olayım, sorumun cevabını bırakacağım ama efendim biliyorsunuz bizim Instagram hesabımız var. Adim adim insan hesaplarından sizler bu yönde sorunlar yaşıyorsanız veya buna dair korkularınız varsa lütfen bizlere yazın. Soru cevap da yapacağız efendim ilerleyen dakikalarda. bugün Esra Hanım. Tuba Hanım, başta programınızı tebrik ederim. Hayırlı Teşekkür uğurlu olsun. Ediyorum. Evden sıkı bir takipçinizin takip ediyorum. Ee, umarım bol gönle ulaşır. İhtiyaca binayen bu konuştuğumuz gerçek olan hikayelerden. Çünkü pek çok insan bu hikayeleri yaşıyor. Ee, i̇nşallah ihtiyaca e, karşılık verir. Bolca gönle şifa versin diyelim. Güvenli bağlanma konusuna gelince güvenli bağlanma o kadar psikolojinin popüler bir konusu evet. ki artık. Yani şöyle yoldan geçen bir insana sorsak bir anneye güvenli bağlanma nedir diye muhakkak söyleyeceği bir çift söz vardır. Çok artık böyle hatta ağızları pelesen olmuş bazen de fazlaca hatta abartıldığını düşündüğüm anneleri babaları ebeveynleri bazen de gereğinden fazla kaygıya da sokabilen. Yani biz bazen bilgileri çok abartabiliyoruz ya Hanım. Sorunları da abartıyor biliyor Gerçekten böyle bir durum var. Yani bilgiyi de dozunda ve faydalı kullanmak lazım. Çok yani olur. bize kaygıya neden olmamalı. Birazdan Şengül Hanım zaten konuşacağız aslında buraya da birazcık değineceğiz. Evet. Ee, ama gel gelelim güvenli bağlanma. Çocukluk, erken çocukluk döneminin hayatın en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Biz psikolojide hep şunu söyleriz. İlk çocukluk 7 yaş dönemi çok önemlidir. Bunu biraz daha daraltırız. İlk 2 yaş güvenli bağlanma çok önemlidir. Artık hatta doğum psikologları var. Doğum anı çok önemli diye böyle üzerinde duruyorlar. Hatta artık gebelik dönemi çok önemli deniliyor. Güvenli bağlanma. Ve bu açıdan e, hakikaten hayatın bir temel yapı taşı bizi gerçekten şekillendiriyor. Peki nedir güvenli bağlanma? Bağ... Güvenli bağlanma aslında çok adı adı üzerinde. Çok adı üzerinde bebek ile bebeğe birincil bakım veren kişi ki bu genelde anne oluyor. Bebeğe bakım veren kişinin arasında oluşturduğu, karşılıklı doyumun yaşandığı, güven duygusunun, güven ortamının olduğu bir bağ demek. Bağ nedir? İki şeyin birbirine tutturulduğu nesnedir bağ. Bu iki şeyin birbirine tutulması demek aslında. Güvenli bağ e, simbiyotik kelimesi geçiyor makalelerde. Şu demek e, iki tane organizmanın tek bir bütün gibi birbirine muhtaç halde olması demek. 0-2 yaş dönemi değil 02 mi? 2 yaş yaşa kadar emzirmenin hadi fiil evet. geçtiğini biliyoruz. Evet. Aslında o dönem bizim hem kültürümüzde hem dinimizde bize mi? aslında önerilen dönem. Evet. Neden acaba 2 yaş? Çünkü 2 yaş o güvenli bağlanma evet. sürecinin oluştuğu dönem en değil kritik mi? Kritik dönem. Evet. Ee, dolayısıyla bu ilk 2 yaş bunu 3 yaş, 18 ay yani bu çocuğun ve bebeğin durumuna göre de Değiş. bebeğin durumuna göre değişebiliyor tabii ama e, ortalama iki 2 yaş diye geçiyor. Ee, bağlanma kuramı aslında psikolojide e, bu şekilde geçer güvenli bağlanma. Bağ odaklı ebeveynlik, doğal ebeveynlik diye geçiyor şu anda çok popüler. Attachment, attachment parenting diye e, e, izleyenlerimiz bu konuya ilgisi varsa araştırma yapabilirler. E, şimdi yapılan çalışmalarda Bolli kuramını zaten, e, kur şeyi e, kuramı ilk atan kişi e, diyor ki e, anneye çocuk ya da birincil bakım veren kişiye ne kadar kendisini bırakırsa Anne de çocuğa ne kadar kendisine bırakırsa karşılıklı bir güven ortamı oluşuyor, İhtiyaçları karşılanıyor bebeğin yeterince ve zamanında karşılanıyor. Bu durumda çocuk zaten dünyayı bilmeyen boş bir kağıt ya da böyle bir hamur düşünün ve şu şekilde bakıyor burası güvenilir bir yer. Bana bakım veren bir kişi var ki zaten e, pek çok izleyenimiz de bunu biliyordur. Bebek zaten ilk doğduğunda annesinden daha ayrışamadığı için annesiyle kendisini bir bütün olarak düşünüyor. E, ve benim parçam, benim bütünüm, benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Konuşamıyorum ama bende bir huzursuzluk hissi oluyor. Bu huzursuzluk hissini gideriyor. Ben ona güveniyorum. E, burada e, güvenli bağlanma denilince Tuğba Hanım şu an dedim ya hani çok böyle ağızları da peresenk oldu diye. Şunu kaçırmamak gerekiyor. Ee, çok böyle formülize şeyler e, tehlikeli benim nacizane e, bakış açım. Çünkü yani, insan e, bir fen bilimi gibi bakılan değil. bir varlık değil Matematik değil. değil Kesinlikle ya da hani bir hekim ne yapar cerrah tümör vardır tümörün olduğu yeri işte etrafını alır temizler ve tamam ama psikoloji bu kadar net kesin sonuçlarla ya da işte şunu yaparsan güvenli bağlanma oluşur bunu yapmazsan oluşmaz hadi bakalım bir liste yapalım tık tık tık böyle bir şey söz konusu değil. <gülüyor> ve bunun da yine altını çizmek isterim güvenli bağlanma şu soruyu çok soruyorlar bana işte Esra hocam siz bizi tanıyorsunuz bir bizi inceler misiniz bebeğim bana güvenli bağlanmış mı? <gülüyor> Yani bu var mı hani mesela ben getirsem şimdi oğlumu bir kere ben şöyle söyleyeyim benim oğlum buraya geldiği zaman benden uzaklaşır her yeri kurcalar. Baktığın zaman dışarıda ne dersin aa annesinin yanından gidiyor hiç de korkmuyor bu çocuk güvenli bağlanamamış. Hayır başka bir yerde gitmez başka birine mesela evet. kolay kolay. İlk İstuba birazdan bu kısma gel geliştireceğiz evet. muhakkak ama güvenli bağlanan çocuk meraklıdır. Evet. Ee, öğrenmeye açıktır. Korku. Çünkü bu evet yani korku korkan bir insana düşünün. O sırada bir şey düşünme örnek verelim. Ee, bir tehlike anındayken direkt zaten beynimizin bu alt beyin dediğimiz sürüngen beyin kısmı harekete geçiyor ve kendini korumaya alıyor. Evet. O sırada ne öğrenmesi canımızın derdini. <gülüyor> Şimdi bana ya annem diyor ki ya Ali Zeydan da bir şey var. hiçbir şeyden korkmuyor bu çocuk diyor. Yani bunda bir sorun mu var? Anne hayır normal gidişatı bu hani korkmaması gerekiyor. Sağlıklı olan bu çünkü keşif zamanı. Evet. Biraz doğru gözlemlemek çok önemli. Hani ben yanıma alsam hani belki az buçuk dönem olabilirsin ama kesinlikle her gördüğümüz bebek çocuk yan yana güvenli bağlanmış diyemeyiz ki. Öyküyü bilmiyoruz. Yani siyah beyaz diye bir şey yok evet. zaten. Evet güvenli bağlanmış güvenli bağlanmamış değil aslında bu bir spektrum. Yani bunun dozajları var. Herkes de daha farklı. E, bu arada çocuğun mizacı çok önemli. Annenin babanın e, ilişkisi çok önemli. Sosyal destek alıyorlar mı çok önemli. E, aktarımlar, genetik aktarımlarımız 3 kuşağa kadar dayandığı yapılan çalışmalarda var. İngiltere'de yapılan bir çalışmada. E, hangi bağlanma şekliyle biz büyütüldüysek e, dörtte 3'ü, Katılımcıların 20 bin ebeveyne yapılıyor bu çalışma. 4'te 3'ü kendi bağlanma stilini evladına aktardığı görülüyor. E o zaman ne yapacağız yapacak bir şey yok hiç dinlemeyelim zaten beni de annem çok ihmalkar büyütmüştü. Hayır bizim programınızın da bizim bilim alanımızın dalımızın da zaten amacı şu her an Değişim. Değişim mümkün. Her zaman çözüme. Yani abi ben bebeğimi büyüttüm o zamanlar bu konuları bilmiyordum. Sonra güvenli bağlanma konusunu öğrendim ve şu an suçluluk hissediyorum. Ya da işte e, ben çalışıyorum bebeğimi... Bakıcı da büyüttüm ama güvenli bağlanma konusu bende çok stres yaratıyor. Bunu istemiyoruz işte Tuba Hanım. Tam tersi yani bu güvenli bağlanma konusu anneleri babaları kaygıya düşürmesin lütfen. Aslında Her şey süreç fıstıkımızın sürecinin bir parçası evet. ama biz ya, psikoloji son zamanlarda çok popülerdi. Malum diziler, evet. senaryolar, evet. işte evet. sosyal medya, psikolog gördüğümüz zaman yapışır soruyoruz evet belki bilinçlendik. Bu bir avantaj evet. ama dezavantajı da şu aşırı derecede bilgi kirliliği var yani birini görüyoruz narsist bu birini görüyoruz depresyonda bu şizofren bu evet. bu kadar basit değil yani insana yani. E, gerçekten biz laboratuvarda yaptığımız deneylerde bile somut şeyler çok zor buluruz. Değil mi? Değil mi? Yani zaten doğrudan neden sonuç ilişkisi çıkartamazsın? Evet. Deriz ki biz işte X ile Y arasında ilişki bulundu. Yani şu şundan kaynaklanıyor denemez. Ee, dolayısıyla şimdi biz sizin söylediğiniz şeyin üzerinde ben devam edeyim. Hı -hı. Yani öyle diyorum bazen yani psikologçuluk oynamayalım. Yani hani burada e, mesleği şey yapmak için e, söylemiyorum bunu mesleğimizi ya da aldığımız eğitimi. Aldığımız eğitim çok güzel ama bunun dezavantajları da var. Herkes artık ya evladım şöyle bir tepki verdi kaygıla, kaygılı mı? Ee, geçen işte suyu alırken eli titredi işte acaba bana güvenmiyor mu? Bir sakin olalım. Rahat olalım. Rahat olalım. Akışına bırakalım. Akışına bırakalım. Akışına Şengül bırakalım. Hanım bunu yapamamış mesela. Evet. Şengül Hanım ağlıyor çocuğunu almaya gittiğinde. Ya evet. Yani burada ne kadar önemli bir süreç olduğunu çok aslında doğru. anlatıyoruz. Biraz geleceğiz Şengül Hanım'a. İki çocuk annesi Şengül Hanım'ın öyküsüyle devam edeceğiz ama güvenli bağlanmanın önemi... Aslında oradan ee, devam edelim. Devam edelim. nasıl yansıyor? bağlanma ile ilgili çok fazla çalışma var. Ee, güvenli bağlanan bireylere dair yani hani saymakla bitmez ama aklımdakileri derleyebilirsem şöyle söyleyeyim. Ee, güvenli bağlanan birey ilk 12 ay içerisinde 12. ayda beyin görüntüleme çalışmalarında şu çıkıyor Tuğba Hanım. Hı hı. Ee, bizim kendilik algımız biz buna içsel modelleme diyoruz. Kendilik algımız ve başkaları öteki algımız ilk 12 ayda çıkıyor ee, ortaya çıkmaya başlıyoruz. Başlıyor. nöral ağlar bulunuyor bu, bu, bu konuyla ilgili ee, bebek kendisinin güvenilir mi değil mi olduğunu annesinin hareketlerinden gözündeki ışıltıdan anlıyor ayrıca dünyanın ve ötekilerinin güvenilir olup olmadığını da anlıyor. Eğer bu bağlanma güzel bir şekilde sağlandıysa kişi ben başa çıkabilirim. Ben güvenilirim ve dünya evet gerçekçi de bir yanı evet. var. Evet dünyada tehlikeler var ama ben güvenilir dünyayı bulabilirim. Güvenle bağlanan çocukların biz gelecekte güvenle ayrıştığını görüyoruz. Güvenle ayrılabildiğini güvenli eşler seçebildiğini ya da yanlış hani güzel gitmese bile evliliği ya da işte arkadaş ilişkisi güven o ilişkiyi noktalayabildiğini, güvenle zaferi kazanabildiğini, güvenle yenilgiyi kabul ettiğini görüyoruz. Güvenli bağlanan çocukların sosyal ortamlarda kendilerini daha güzel ifade ettiğini, okul ilk okul döneminde yapılan çalışmalar var. Bu tarz çocukların arkadaş edinmelerinin daha kolay olduğunu görüyoruz. Çünkü kendisine güven duyuyor çocuk. Yani hani ama güvenli bağlanamayan çocuk çekingen. Daha çok yalnızlık hissediyor, kaygılı yani o içindeki o kaygı hissi sonraları o kadar artıyor ki ya da alamadığı değer duygusu, annesinin onu fark edememesi bir nedenle yani burada hiçbir anneyi suçlayamayız. Tüm anneler biricik ve çok eşsiz çocukların üzerine tüm anneler titriyor ama bir nedenle belki eğitimsizlik, belki bilgisizlik, belki Şengül Hanım gibi hayatın şartları gereği ihmal edilmiş çocuk ne oluyor Tuba Hanım? O ihmal edilen yanını, o dramatik ilgisiz kalan kısmını gelecekte yetişkinken bulmaya çalışıyor. Ee, bir, sizinle yine bir programda narsizmi konuşmuştuk. Orada e, narsistik yaralanmadan bahsetmiştik ve ben şu örneği varmıştım. Yani tam da denk geldi burada yine. Annesi emerken gözlerine bakmamış, Anne zihni, annenin zihni dolu. Ee, belki işini düşünüyor, belki işini düşünüyor, belki evin temizliğini düşünüyor, her neyse. Ee, ama zihnen orada olmayan anne gözünü bulamamış gözünün içindeki ışıltıyı görememiş çocuk o ışıltıyı maalesef ömrü boyunca arıyor ve narsistlere bir bakalım. Ee, her zaman dışarıdan o sevgiyi böyle başkalarının gözlerine bakarlar. Evet. Buradan şunu demek istemiyoruz güvenli böyle bağlanamayan varsa, kişi şey böyle bir şey söz konusu değil. Olma ihtimalini ver. Ama evet yani şey geldi aklıma hani emzirme dönemi bağlanmanın e, aparatları diyelim ne, evet. nedir onlardan birisi işte kucağına alması, ninni söylemesi, evet. okşaması, sakinleşmesi. Bunlar hep güvenli bağlanmak için neler yapmalıyız söyleyeceğiz. Şengül Hanıma söyleyeceğimiz gibi birazdan hani bir birisi size su veriyor diyelim ki eliniz kolunuz bağlı. Size birisi su veriyor. Düşünün ki değil mi? Oturuyorsunuz. Siz, siz böyle su alacaksınız. Ve birisi size böyle uzatıyor bak. Ağzınıza gözünüze dökülüyor. Görmüyor bile. Hmm. Yani şu şekilde çok rencide edici bir şey değil mi? Yani ben çocuk emzirirken, bebeğini emzirirken elinde telefon tutan hanımlara ya da gözü televizyona bakan, biriyle konuşan Böyle aynı o e, insanın durumundaki gibi bir değersiz ya bir de oysa da gitse, emsede de bitse, uf bitse de bir an önce gibi bir e, mesajı alıyor çocuk orada. Evet. Emzirme dönemi çok rahmani bir dönem yani mucize bir şey anne sütü hiçbir şey yerine konulamaz. Burada e, o sütle çocuk büyüyor ama ruhunu büyüten bir şey var o bağ işte. Evet. Emzirme kaslı evet. zaten rahatlamak için yani evet. çocuk sadece acıktığında emmez. Asıl orada rahatlama, ten, ten tene temas vardır. Hı hı. Ee, burada ölü anne metaforu geçiyor. Winnicott diyor. Yani ölü anne emzirirken e, bedenen burada hı, ama evet. ruhen yok. Hı. Ve çok dramatik bu çocuklar için. Gerçekten çok acı. Ee, burada birazdan bahsedeceğiz ama emzirme ya da emziremeyen annelerde güvenli bağlanma olmaz bu çocuklarında. Kesinlikle olabilir. Bu Sadece varsa daha ne ala kısmıdır. Evet. Ee, ama göz göze aşkla ve sevgiyle beslemek güvenli bağlanmanın çok önemli bir adımı. Evet. Ee, gözlerin içine bakmak. Burada hani biraz önce dedim ya içsel modelleme kendini ve ötekini tanıyor diye. İşte bu gözünün içindeki ışıltıyı görmek var ya düşünsenize e, bebeğini besliyorsun ve gözünün ışıltıyla bebeğine bakıyorsun. Evet. O ışıltıda aynalama terimi geçiyor burada Tuba Hanım. Diyor ki bebek kendimi görüyorum. Ben değerliyim. Ben önemli birisi göz birisiyim. göz gerçekten kendini görüyor. Bu çok önemli. Bununla ilgili çalışmalar var. İlle de emzirmek zorunda değilsiniz. Emzirmenin Emzirme çok çok başka. Emzirme pozisyonundan evet, bahsedelim. Daha şimdi bununla ilgili yapılan çalışma var. Hmm. Ee, hastanedeki yoğun bakımda yatan ya da işte hastaneden çıkamamış bebeklerimiz de var. Nitekim bunlar da güvenli bağlamda. Anneler çok kaygılanabiliyorlar. Ben de kendimde şahsen benzer bir süreci yaşadım. Ee, ama... Orada yapılan bir çalışmada 8 saat boyunca emzirme pozisyonu bu göğsün buraya tutuyor. Tentene temas etmesi ama tentene. Ee, annenin kokusunu alması. Bu, bunu yapan çocukların çok daha hızlı bir şekilde hastaneden çıktıklarını gözlemliyorlar. Hı hı. Ee, onun için biz diyoruz ki mümkün mertebe, ten tene temasa, e, bu göğsün kalp ritminin e, anne tarafından işte hani bebeğin hissedil, hissettirilmesine e, çok önem verin. Bu çok karşılıklı bir doyum Tuba çok, Hanım. Ben mesela e, kalbimiz sol tarafta değil mi? Evet. E, ben mesela sağ tarafa yatırır buraya yatırırdım. O gider kalbi bulmaya çalışırdı, yani. kalbin üzerine kulağını koyardı. Yani hı hı. Test ettiğim çok yani psikolojide acaba evet. ne yapacak ne yapacak evet. sürekli gözlemliyoruz. Yani evet. Elime gelmiş bir, bir tane evet. fırsat bu fırsat her şeyini <gülüyor> yani. inceleme fırsatı buluyorum. Bu kadar önemli. Peki şöyle bir şey e, biraz e, Şengül Hanım'a girelim. Hı -hı. Oradan güvenli bağlanmaya nasıl anlarız Hı -hı. bağlanıp bağlanmadığını. Hı -hı. Şengül Hanım'ın üzerinden girelim. Sizce şimdi e, içinde zaten e, bahsettik Şengül Hanım iki çocuk annesi. Evet. Çocuğunun Hı -hı. E, otizm tanısı var 5 yaşında ve o yıl ot otizm tanısını aldığı yılda ikinci bebeğini dünyaya getiriyor aslında. E, tabii burada bir e, panik var, korku var haliyle e, ve bir bebekle bağ kuramama. Tabii e, programımızın konusu otizm değil ama burada biz otizmin e, burada bir dezavantajmış gibi duruyor ama nasıl avantaja evet. dönüşebilir? Aile dinamiklerden birisi. E, hatırlatalım madem arkadaşlar yani e, yeni açanlar vardı. Neden bahsediyorsunuz? Kim bu Şengül Hanım diyenler varsa e, bir hatırlatalım izleyenlerimizi.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 Hikayemiz böyle. Şimdi biraz Şengül Hanım'a girelim. Evet. Bu tarz dokuz aylık önemli bir süreç. Evet. Ee, ne dersiniz? Şengül Mesela. Hanım ve Şengül Hanım gibi hissedenler. Ee, kardeşi otizm tanısı almış olabilir, ee, boşanma döneminde olabilir, ee, maddi sıkıntılar yaşıyor olabilir, çalışan bir anne olabilir, ee, depresyonda olabilir, eşiyle çok büyük problemleri olabilir. Evet. Çok daha fazla taşınma, süreci Taş, taşınma süreci girebilir. Taşınma süreci olabilir evet şey. kesinlikle. Aslında burada orada bir engelleyici faktörmüş gibi olan herhangi bir Bize sorun. Bir ee, Bir anne için siz 14 aylık bir Allah bağışlasın e, çocuk annesisiniz. Ben de 5 aylık ve 6 yaşında ee, iki çocuk annesiyim. Bir tanesi 5 aylık. Şengül Hanım'ı o kadar iyi anlıyorum ki ee, bir annenin hani dedik ya karşılıklı bir doyum diye. Ee, bebeğinin gözünün içine baktığında senden pozitif etkilenmesini çok istiyorsun. E şimdi güvenle bağlanma her yerde duyuyoruz, her yerde okuyoruz, herkesin bildiği bir şey ve Şengül Hanım'ın hissettiği bu kaygı o kadar anlaşılabilir, o kadar doğal ki zaten yaşadığı bir şey var yani haberi yeni öğrendi büyük çocuğunun otizm tanısını. Bunun üzerine yeni doğan bebek zihni çok dolu Şengül Hanım'ın. Peki ne yapacağız? Birincisi, Şengül Hanım'a güvenli bağlanmayı herkes diyorum ya bir, bir nebze biliyor ama artık çok yeni yapılan çalışmalar var Tuba Hanım. Ee, bu çap, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek gerekiyor. Ben güvenli bağlanmanın zaten güvenli bağlanmanın bağ odaklı ebeveynlik hatta daha doğrusu 8 temel adımı diye geçiyor. Ben buna birkaç tane daha şahsım olarak ekledim. 9-10 diyebiliriz. Ee, ama ilk adımı zaten bilgi edinmektir. Dolayısıyla bu güvenli bağlanmaya dair gerçek bilgileri Şengül Hanım'ın bir kere duymaya ihtiyacı var. Neler o gerçek bilgiler? Şimdi hemen o zaman doğrudan konuya gireyim Güzel bir haberle başlayalım. Yapılan son çalışmalarda çoklu bağlanma diye bir şeyin ortaya çıktığını görüyoruz biz. Peki çoklu bağlanma nedir? Ergenlerde yapılan bir çalışma yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da ergenlerin birden fazla kişiye erken çocukluk döneminde bağlandıkları, bağlanabildikleri ve bu bağlanma sonucu ergenlerin, çoklu bağlanan ergenlerin çok daha sosyal anlamda becerilerinin İyi oldu ortaya çıkıyor yani hani bizim Türkiye'de şöyle bir mantık vardır ya aman anne baksın işte e, ne kadar hani tabii ki o anne bakacak. Ister. Tabii ki anne bakacak evet. annenin zaten hani hormonlarında var bizim de tabii ki tercihimiz ve e, önerimiz önceliğimiz, o. önceliğimiz ama olmadığında... anneliğin bakması mümkünse çalışsa dahi iki yıl i̇şte izin alması vesaire ama şartlar el vermiyor. <gülüyor> e, o zaman ne yapacağız anne, anne bakabilir bakıcı bakabilir ki Şengül Hanım'ın annesi bakıyor bebeğe Şengül müjde. Evet. Sana harika bir haberim var. Çocuğun sana sana yaklaşmak istemiyor olabilir. Şu an için. Bu evet. gerçekten Tebke. bir anne için e, üzücü bir durum. Seni çok iyi anlıyorum. Bunu birazdan ele alacağız. Ne yapabiliriz kısmında. Ama güzel kısmı şu. Çocuğunu çok seviyorsun ve şu an onun için kaygılanıyorsun. E, çocuğun anneannesine bağlandıysa bu harika bir şey. Hem sana hem anneannesine bağlanabilir. Hatta şöyle söyleyeyim babasına bağlanabilir. Şengül biliyor musun? Otizmle abisine bağlanabilir. Aa, evet. Burada harika bir fırsat var elinde. Aslında çok fazla yardımcıları var Şengül Hanım'ın. Müthiş. Bunun yani yani aktivasyonlara çalışmalı geçir, Sadece bakış açını değiştir. Evet. Yapman gereken şey bu gerçeği kabul etmek artık. Evet abimizin otizm tanısı var ve artık e, gözlerimin içine bakan dünyayı benimle öğrenmek isteyen 9 aylık bir bebeğim var Peki ben bunun artık nasıl fırsata çevirebilirim Bu durumda ne yapabilirim ahlayıp vahlayıp tüflemek çok alışkanlık olmuştu bana okuyoruz ediyoruz işte annelerimizi suçluyoruz aktarım kitapları okuyoruz genetik kodlarımızı suçluyoruz. Eee? E bir saniye çözüm. Çözümü istiyorsan hadi gel bulalım. Çözümü istediğine çok eminim. Ama kurban psikolojisinden çıkman gerekiyor. Hı hı. Şimdi dur burada lütfen. Hadi niyet edelim. Bundan sonra otizmli abisini anneyi ve kendini Lütfen artık ona babayı, bu baba kısmı çok önemli buraya da özellikle Çünkü değinmek neden? istiyorum. Çünkü neden? Beş yaşında erkek çocuğumuz var ve babaya evet. çok ihtiyacımız var. Babaya vardır. çok ihtiyaç var. Baba kısmı çok çok önemli. Tüm e, güvenli bağlanma sürecindeki e, ebeveynler için eğer birincil bakım veren kişi anneyse baba, eş e, en önemli ikinci ayaktır. Üçüncü ayak da sosyal destektir. Bunlara tek tek birazdan girebiliriz belki. Ama çoklu bağlanma kısmına geliyorum. Müjdemizi verdik. Hı hı. E, i̇kinci kısım. Belki 9 ay boyunca bir şeyleri kaybettiğini düşünüyor olabilirsin. Evet 9 ay e, senin için belki hani geç mi kaldım düşüncesi olabilir. Tabii ki geç kalmadın. İkinci müjdemiz o zaman şöyle verelim. Yapılan çalışmalar şunu diyor. Yaşı ne olursa olsun güvenli bağlanma sağlanabilir. Her an olabilir. Her an. Değişim başlar. Kuba Hanım şimdi bu aktarım çalışmalarından bahsettim ya biraz önce Hı. artık çok moda olduğu için dizilerden vesaire hep biz bu kader motifi ya da aktarım diye geçiyor. Genetik kodlarımızdan bir şeyleri alıyoruz. Bakın bağlanma tarzımız bile bizim aslında çocuğumuza verdiğimiz ebeveynlik tutumu bile aslında anne babamızdan aldığımız. Ama biz bunları kırabilirken psikoterapide 9 aylık canlı dokunabildiğim var olan bir çocuğa dokunmamam değişimi... Kendimi değiştirememem söz konusu değil. Sadece niyet etmem gerekiyor. Niyet ettiğim an zaten beyin e, anında harekete geçiyor ve buna göre bir sinirsel zaten e, aktivasyon gerçekleşiyor. Evet. Çünkü e, niyet ettiğiniz zaman kaygın ve korkun daha sağlıklı düzeye gelecek. Evet. Kaygı ve korku sağlıklı düzeye geldiği zaman Şengül Hanım'ın bebeğini almaya gittiğindeki ağlama krizleri değil daha güçlü ve kendine evet. güvenen bir anne modeliyle çocuğunu alabilecek. Evet kesinlikle. İlk adım bilgi dedik. Bu e, ikinci müjde olarak onu vermek isterim. E, yine yapılan e, birkaç çalışma var farklı ülkede. Benim gördüğüm muhakkak daha fazladır. Hı hı. E, ebeveynlik eğitimi, bağ odaklı anne baba yani güvenli bağlanma odaklı ebeveynlik eğitimi verildiği zaman e, şeylere, ebeveynlere hı hı. çocuklarının güvenli bağlanma oranlarının çok arttığı görülüyor. Yani eğitim ile... Güvenli bağlanma sağlanabilir hatta bir çalışmada dezavantajlı gruplar seçiliyor. Bu çok önemli. Şu an tam olarak Şengül Hanım'ın konusuyla ilgili hı hı. dezavantajlı gruplar mesela mültecilere bakılıyor. Hı hı. Savaş içerisindeki, savaş halindeki Doğru, çocuklar, yani. özel ilgi bekleyen aile üyelerinin varlığı, ekonomik sıkıntısı olanlar, eğitim düzeyinin düşüklüğü, annenin depresyonda olması, anne babanın boşanma sürecinde olması ya da çok ciddi da madde çatışmaların, madde bağımlı, şey yani hani sınırsız hepimizin hayatta bir sürü evet. sorunu var. Bu dezavantajlı durumlarla özellikle çalışıldığında dahi çocukların güvenle bağlanabildiği görülüyor. Bilgi en önemli kısmı. Müjdemizi bu şekilde verelim. Evet çok güzel. Yani bir umut var efendim Şengül Hanım içinde ve tabii Şengül Hanım gibi acaba bağlanmada sorun mu yaşadık? Çocuğum böyle tepki veriyor. Çocuğum şöyle ağlıyor. Ayrı yatamıyor. Hala emmek istiyor. Acaba güvenli bağlanamadı. Bir sürü soru var değil mi aklınızda aslında sevgili anneler? Ee, birazdan da hatırlatayım. Baktım sorular gelmeye başlamış. Birazdan devam edeceğiz. Şengül Hanım acaba nasıl adım adım gidebilir? Mesela yarın tekrar çocuğunu almaya gidecek belki. O evet. evet. Sizinle olan oğlunun tedavisi için gitti, eğitimi için gitti ve gelecek e, bebeğini tekrar alacak Şeyh evet. Hanım. Aynı tepkiyi verdiği zaman böyle bir tepkide ne yapması gerekiyor aslında? Yani tamam beni istemiyor anne sende kalsın mı diyecek? Gel bakayım buraya ben senin annenim. Anne bakacak sana deyip çekecek mi? Ya da karşılıklı ağlayacak, Karşılıklı mı? ağlaşacaklar mı değil mi? Bunları İç neler yapacak söyleyeceğiz. Mi Kesinlikle evet. bunu söyleyeceğiz. Adım adım insan. Efendim, Instagram hesaplarımız lütfen bize yazın ki ben bir an önce onlara başlayayım. Şengül Hanım'ın durumunu konuştuktan sonra sizlerin de vardır elbette sorunları. Hazır psikologlar ayağınıza gelmişken cevap versinler diye. Sözü bırakıyorum. Bir dahaki buluşmada bebeğini Şengül Hanım nasıl alacak? Tepki verdi. Saçını çekiyor, ağlıyor, bırakıyor, zapt edemiyor. Kızıyor, anneye öfkeli niye beni bıraktın? gibi bir mesajı var. Güvenli bağlanmayı bir kere daha altını çizmemiz gerekiyor Hı. burada. Güvenli bağlanma, annenin de bebeğin de kendisini rahatlatabilmesi demek. Bebek kendisini rahatlatabilecek özellikle doğmuyor Tuba Hanım. Bu çok önemlidir. Güvenli bağlanma, emzirmek, normal doğum, ten tene temas bunlar çok güzel katkılardır ama güvenli bağlanmanın özünde bebeği rahatlatacak vaktinde ve yeterince rahatlatabilme özelliğine sahip olması gerekiyor birincil bakım veren kişinin. Bebeğin prefrontal korteks dediğimiz bu ön lobumuz daha bebekte gelişmedi ve ne zaman gelişebiliyor musunuz 20'li yaşlara doğru hatta bir yerde ben şöyle duydum 32 33 yaş diye yani hani olgunluk olgunluk keşfi dolayısıyla mi? bizler dahi şimdi bir tehdit anında ya da öfke anında biz bile de ne kadar kendi duygularımızı Herin. regüle edebiliyoruz ki bir bebeğin rahatlatmasını hatta altına çizelim sadece bebek değil okul öncesi dönem çocuk tutturuyor çok mantıksız bir şey için ağladığını düşünüyorsun ondan bunu bekleme mantıksal açık, açıklamalar yapma lütfen onun karşısına geç ve Tabiri caizse regülatör ol. Hani bu arabalarda oluyor. Nedir yani. bu regulator? Düzenleyici olmak. olmak. Şimdi anne ve ya da birincil bakım, bakım veren kişi bu babada olabilir. O sırada. Şu görevini unutmayacak. Bebeğin fiziksel bir ihtiyacı da olabilir, psikolojik bir ihtiyacı da olabilir. Ben onunla eş duyum içerisinde olmalıyım. Şu an ne istiyor? Sıcaktan bunu almış olabilir, bana küsmüş olabilir, oyun istiyor olabilir, dokunmak istiyor olabilir, aç olabilir. Altın değiştirilmesini istiyor olabilir. Önce bunu lütfen sezgisel olarak bir fark etmeye çalışın. Ağlama krizi geldi. Şu an Sezgi bir kenarda o kadar kriz anındayız ki ve anne için bir anne için çok zor bir durum saatlerce ağlayan bir bebek ee, bu anda ne yapacağız başta bir duracağız şu an bu durumda ben de tetikleniyorum neden? Kaygılanıyorum, strese giriyorum. Bir dur lütfen. Ha bir iki dakika ağlasın mı hocam? Bir iki dakikadan bir şey olmaz. Biz buna toksik stres diyoruz. Yani hani bir iki yeter ki bunun düzenli ve abartmayalım. Şu an bir müdahale yapıyoruz kendimize. Bunu bu şekilde algılayalım. Biz sakinleşiyoruz. Biz sakinleşiyoruz. Önce kendimizi bir regüle ediyoruz. Anne kendisini regüle etmeden hala aklı otizmli çocuktaysa, hala e e aklı yapılacak yemekteyse işinin söylediği sözdeyse evet anneler çok iyi anlıyorum. Evet babalar. Evet anne anneler bakım veren işte bu bakıcılarımız, kreşteki öğretmenlerimiz sizlere çok iyi anlıyorum Hayat kolay değil. Hepimizin birbirinden fazla meşgalesi ve bin bir türlü derdi var. Ama şu an benim gözümden dünyaya algılayacak ve benden rahatlatılmayı bekleyen bir çocuk var ve onda bu yetenek yok bende var. Yani önceliğim o benim. Öncelik güvenli bağlanmada önceliğinin ne olduğunu oturtmak gerekiyor. Şunu tepki alabiliyoruz ya İki yıl boyunca kendimi çocuğa alacağım yine bilgi kısmına gelelim. Lütfen ebeveynler birkaç yıl sizi nelerin beklediğini önce bir öğrenin. Evet. E şu yani şöyle, bebek bekleyen anneler. Şunu söylemesin kimse yani ben doğum yapacağım 4 ay sonra doktorasına gideceğim. Eski hayatıma Doktoraya dönüş başlayacağım. Kariyerime devam edeceğim çocuk da yaparım kariyerde öyle bir şey yok. O modernitenin kadınları kıskacı alması ve sonuçta depresyona <gülüyor> götüren bir ilüstrasyon diyeyim yani böyle gerçekten bir ilüzyon. Yani yok. bunu tercih edebilir anne ama evet. birinci bakım verecek başka bir seçeneği varsa. Varsa. Ama yani yani yok. Bu çok önemli. Çünkü imal benim kariyerim mi gidecek? Evet yani anneanneye bakıyordum. şey yapmam lazım. Evet. Düzenleme. Burada bu gerçeği bilmek gerekiyor. Yani eskisi gibi hayatın olmayacak. Belki ilk 40 gün uykusuz duracaksın. İlk 40 gün değil belki ilk aylarca. Çocuğun uyku eğitimi seni hangi süreçlerin beklediğini bilmen gerekiyor bu açıdan. Bebek ağlıyor. Kendimi sakinleştirdim. Onun şu an rahatlama mekanizmasının ben olduğunu anladım. Hmm. Burada çoklu bağlanma modeli dedik ya Tuğba Hanım. Evet. Burada bir başka e, tekrar terim giriyor. Güvenli sığınak. E, bir kültüre yapılmış bir çalışma var. Birden fazla kişiye yani o dönem aynı dönemde doğum yapan kadınlar tüm bebekleri bakımını veren bir kültür. Tam kültürün adı Zahira gibi bir şeydi sanırım. E, bu kültür Olabilir yani tam hatırlamıyorum bir kabileydi sanki. E, bu kültürdeki bebeklere bakılıyor. Çoklu anlamda tüm annelere bağlanmışlar. Süt, süt annelere de kendi annesine de ama güvenli sığınak olarak bir tanesini seçiyorlar. Hı. Güvenli sığınak sizsiniz. Bebeği rahatlatan kişi sizsiniz. Lütfen bunu fark et. Sen rahatladığın zaman zaten bebek yavaş yavaş rahatlamaya başlayacak. Peki başka ne yapabilirim? Güvenli bağlanmanın çok önemli bir adımı aşkla sevgiyle beslemek. Gözün içine bakmak. Bakın çok önemli. Biraz önce bahsettiğimiz aynalama, ölü, ölü anneyi lütfen unutmayalım. Şu anda bebek sahibiysek, torunumuza bakıyorsak, öğretmensek karşımızda bize bakan e, gündüz bakım evlerinde çocuklar var, sevgi evlerinde çocuklar var, koruyucu anne olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Evet. Bir çocukla muhatapsanız. Muhatapsanız lütfen onun gözlerinin içine sevgiyle ve ışıltıyla bakın bunun ne kadar önemli olduğunu. Aslında tüm ilişkiler için geçerli bir de, değil, değil mi? Neyse. Karı kocalar ah diyorum bazı tv kanalları verilen reytingleri işinize dönüp bir baksanız da sizin evliliğinizde reytingler ya. biraz yükselsede mi ne kadar ha, güzel olur ama maalesef bizim gözlerimiz nerede Püş, ekranlarda saatlerce yarışmalarda dizilerde telefonlarda işte o yüzden o e, aramızda oluşacak muhabbet de bir türlü gelmiyor. Ne kadar güzel. Demek ki Şengül Hanım göz temasını kuracak, ağladığında kendini e, regüle edecek. Regül edecek, rahatlayacak ve ardından bebeğine dokunacak. Evet bebek belki tepki verecek Hı -hı. ama şey gibi düşünün, birisine kızıyorsunuz bırak beni dokunma bana diyorsunuz size dokunuyor. Sarılmaya başlıyor ve ne oluyor siz bir yerkenlerle for iniyor evet affet, affediş modu geliyor. Fıtırtımızda olan bir şey. Ama burada deniz metaforunu kullanıyorum. Evet. Yani kendini denize bırakırsın ya. Hı -hı. Lütfen bebek zaten bağlanma isteğiyle doğuyor. Evet, sen kendini bebeğe bıraktığın ya. zaman bebek zaten sana bağlanacak. Sadece sana değil pek çok insana bağlanıyor. Benim 5 aylık oğlumun ben mesela abisine bağlandığını düşünüyorum. Bence çoklu bağlanma modelinde abisine bağlı şu anda. Çok çok önemli. Yani hani abisini kullanmam gerekiyor. Abisi de bundan zaten faydalanıyor. Ben de faydalanıyorum. İşte sosyalleşmenin ilk adımı her aile evet. bireyidir. Yani sürekli yapışık olarak anne de değil. Evet. Dayıya gitmesi, amcaya gitmesi. Evet. Şunu biliyorsunuz ilk defa bir komşu gördü. Ona gitmeyecek. Gitmemesi normal olan zaten değil mi? Güvenli, güvenli bağlanmış çocuk ne yapar? Her zaman gördüğü, her zaman bir arada olduğu akrabaları bir kuzenleri onlara gider. Evet. Her zaman gördüğü, tanıdığı evet. yüz. Altıncı aydan sonra, evet. dokuzuncu ay, onuncu aya doğru netleşiyor bu durum. Evet. Ee, ama güvenli bağlandıysa bir müddet sonra o insanlarla da kaynaştığını adapte olduğunu görüyoruz biz. Güvenli bağlanmanın en önemli özelliği bu. Adapte oluyor çocuk. Kaygılı bağlanan ya da kaçıngan bağlanan çocuk ise kaygılı bağlanan her zaman tetikte. Annem nerede? Burada mı? Orada mı? İşte, gidiyor e, gidiyor mu? mu? Gelecek mi? Annesi geliyor, annesine de çok büyük tepki veriyor. Hiç durmadan ağlıyor. Ne yapıyoruz? Önce biz kendimize çocuğa bakıyoruz. Burada yeterince ve vaktinde ihtiyaçları karşılamak çok önemli. Lütfen o sırada bir sezgiselliğe yani bu kadar bilginin, bu kadar materyalist dünyanın içerisinde sezgiselliği konuşmak çok soyut kalıyor olabilir. Ama lütfen sezgisel yani burada anne, ebeveyn duyarlılığı diye geçiyor. Ee, bağ odaklı ebeveynlikte. Anne baba anne anne çok önemli değil. Onun duygularını gören ben seni görüyorum şu an ne hissettiğini anlıyorum. Seninleyim seni fark ediyorum sana saygı da duyuyorum evet şu an sarılmamı istemiyor da olabilirsin. Sakin olun bebeğiniz o kadar dönüşümü açık ki siz yeter ki kendinizi bırakın tentene teması biz tavsiye ediyoruz. Tabii ki çocuğun böyle çok inatlaştığı bir anda bence gerek yok. Çocukla içsel bir mücadele değil zaten bizim tavsiye ettiğimiz. Güvensiz bağlanmalarda çocukla içsel mücadele hali vardır. Hatta biraz büyüsün oğlum dur kızım yapmak ya hiç durmadan böyle bir içsel çekişme. bir çekişme görürsün bu anne anne çocuk arasında. Ya da kaçıngan bir bağlanma biçimi varsa alakasız iki insan. Çocuk dikkati çekmek için Her şeyi. çok abes hareketler yapıyor topluluk içerisinde. Ne oluyor buna neden böyle davranıyor diyorsun. Tek amacı beni fark Gerçekten edin demek. yani bağlanma dediğimiz şey fark edilen, göz teması kurulan, Hı -hı. duyguları hissedilanda okunan, ihtiyaçları yeterince ha. ve zamanında. zamanda. Bu Burada good enough mıdır? Ben bunu e, üniversitede duyduğumu çok etkilenmiştim. Yeterince. Anne olunca bu, bu terimi unutmayacağım evet. demiştim. E, yeterince iyi anne bunu Mükemmel abartmaya değil. da. Evet Tuba Hanım tam da bundan bahsedecektim. Abartmaya da gerek yok. Çok daha, çok fazla çocuğa ilgi, sevgi. Burada böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Çocuk zaten güvenle bağlandıysa annesini bırakır etrafı keşfetmeye başlar. Her an her dakika çocuğunuz ilgiye boğmayın. Böyle annelerimiz var ya bizler de böyle olabiliyoruz. Ee, sosyal medyanın etkisi bu helikopter anne deniyor ya her an çocuğunun başında duran her an ilgi. İşte bugün şu etkinliği yaptık birbirinden pürüzsüz harika işte. Evler, çiçekler, böcekler tabii ki yapalım ama önemli olan kalitesi. Evet. Ben çocuğumla akşamları e, dokunuyor muyum? Onun, onunla hani böyle iplikten bir sanki bağ var mı aramda? Gözlerin içine bakıyor ben mu? Ben bir öneri de bulunacağım Şengül Hanım'a. Ee, şimdi evde mesela geldi ya kapıdan almak mesela böyle bir kaygılı çocuk ağlayan çocuk kapıdan almayın. Aa, Girin evet. annenizin içine değil mi? Girin, ağlayan bir Orada bir zaman vermemiz gerekiyor. Bakalım bir rahatlasın. Böyle bir durumda kapıdan alıp çekiştirerek gitmek bir çanta alır gibi değil. Evet, evet. İçeri girmek, annesiyle bir muhabbet, bir o, yani o alanını görmek ağlayacak evet ama içeride sakinleşti ve birlikte çıkmak mesela evet. bu bir e, önemli nokta. E, ben şu an yaptığım için söylüyorum dört aydır yaklaşık geceleri masal anlatıyorum. Ah. Yani masal anlatmak sihirli bir kapı gibi. Evet. E, çocuklarınızla bağ kurmak sesiniz tonlamanız, dokunarak anlatmanız ve kulağını doyurmanız. Hı. İnanılmaz bir şey. Mesela bu masal Şengül Hanım hem bebeğinize masal anlatıp evet. hem otizmli ve çocuğunuza masal anlatmanız, e, dikkat çekecek tonlamalarla anlatmanız hem de otizm tedavisi görünen çocuğunuza katkı sağlayacak. Aynı zamanda bebeğinize. Yani aslında hep bir bütün bir, bir, bir olarak, bütün olarak hı hı. ne bebeğinizi ihmal edeceksiniz ne evet. otizmine rağmen bebeğiniz sadece onunla ilgileneceksiniz ya da onu da ötelemeyeceksiniz. Tabii. Bunlar bakın somut size yardımlar bunlar. Evet. Evet. Çok önemli. Bu, e, Onlara da ben şunu tavsiye ediyorum geceleri yatırmak zorunda olan sonuçta iki çocuk var bir tanesi yani babaların Hakkak baba burada, burada çok önemli zaten baba konusu. Sosyal destek ve bağ odaklı ebeveynliğin güvenli bağlanmanın <gülüyor> en önemli adımı çok daha büyük avantajlı, avantajlı oluyor sosyal destek alabilen anne babaların çocukları. Lütfen kendi çocukluk hikayelerinizi anlatın. Biz eşimle bunun nacizane yani biz burada yanlış anlaşılmasın mükemmel ebeveynler değiliz. Bizim de çocuğumuz ağladığında evet, biz bizlerde çok zorlanabiliyoruz. Bizler de çok zorlanabiliyoruz. Bizler de tetikleniyoruz. Hı hı. E, bunları uygulamaya çalışan e, iyi kötü mükemmel olmaya çalışmayan anneleriz. Zaten hı. mükemmel olursak burada sıkıntı var demektir biraz önceki konu. Kendimiz olmaya çalışan hı hı. anne babalarız. E, eşim çok güzel anlatıyor çocukluk hikayelerini. Çok da eğlenerek anlatıyor. Biz mesela abiyle e, böyle bir yoldan gidiyoruz. Çocukluk hikayelerini anlatma çok güzel bir bağ kuruyor. Akşamları yatmadan önce e, neyi seviyorsanız neyden hoşlanıyorsanız onunla lütfen onu yapmaya çalışın. Emin olun bunu 14 aylık çocuğun dilinde de yapabilirsiniz. Onunla da yapabileceğiniz şeyler var. Ben 5 aylık oğlumla her gün muhakkak boğuşma. Çünkü abisiyle zaten bu bizim için bir Bir e, ritüeldir. Çok gerçekten <gülüyor> Erkek söylüyorum. olduğu bizim için. Bizim komşularımız aynen. bunu bizim sesimizden çok iyi bilirler. Çünkü e, dokunmaya çok çok önem veriyoruz güvenli bağlanmada. Bebekliğinden gelen bir alışkanlık. Onu yapmadan güne başlamıyoruz. E, şu an artık kardeşi de bizim dahil oldu. Hı -hı. Emin olun, o kadar seviyor ki 5 aylık bir bebek bunu anlıyor mu? Anlıyor. Gıdıklanma dönemi geldi. Yani öyle bir şey ki aslında gözlemlediği için o da etrafında olup biteni. E, o duyguların hepsi geçiriyor. Hı -hı. E, kendisine geçiyor bizim tarafımızdan. Peki bizim hayatımız çok mu güllük giristanlık değil? Tabii. Sabahları biz de keyifsiz uyanabiliyoruz. Hı -hı. Yani uykusuz, kalabiliyoruz. uykusuz kalabiliyoruz. Ama lütfen sabahları hani o gözdeki ışıltıya yine geleceğim. Onu çocuklarımıza e, uyandığında of yine uyandın değil. Evet çok zor sevgili anne babalar. Of, gene ee, hiç uyumayan bir çocuk. Ne kadar zor biliyorum ama burada lütfen sosyal destek alın. Babalardan rica edin. Ee, aile bütünlüğü bir olma kavramı çok önemli. Ee, eğer bir baba e, ya yemek de pişmemiş diyorsa eğer küçük bir hani mesela Şengül Hanım'ın eşinden yola çıkacak olursak hem e, özel ilgi bekleyen bir çocuğu var hem de zaten 9 aylık bir yavrusu var ee, diyen bir babayla Şengül Hanım'ın işleri çok zorlaşacak. Bunu talep edelim. Yani bunu baba anlamıyor olabilir, anneanne babaanne anlamıyor olabilir, düşünemiyor olabilirler. Çünkü onların da bakmak lazım yani nasıl anne Yani anneanne babaanne burada ne yapacak? Tampon görecek belki bir akşam yemeğini getirecek. Bugün akşam yemeklemenizi bana gelin yiyin diyecek. Yani, baba dışarıdan söyleyecek. Evet. Bunlar geçici süreçlerdir. Evet. Biz bu sıkıntıyı iki yıl maksimum, maksimum yaşayacağız. Işte. Maksimum işte kadar yıl. gerçekçi. İki yılda işimi sıkacağım ya. Üniversite okurken dört yıl işinizi sıkmadınız mı? Bir evet. işe girdiniz ay şu işte bir yükselsem ya. dediniz. İki yıl e, milletin değil mi Höt ötünü çekmiyor musunuz iş yerinde? Ya. Herkes bir şeyleri çekiyor. E, madem isteriz, Biz e, bebeğin olmayı seçmişiz. Anne baba olmak istiyoruz. iki yılda sabrediverelim canım. Yani sabır kısmı var. Bir de böyle şöyle söylüyor güvenli bağlanmaya. Hı. Tadını çıkartarak... Doyum da alın. Ben burada çünkü e, geçip gidecek şunu, bakacaksınız. Şunu fark etmek gerekiyor. Bir yaratılışa, bir oluşa, bir varoluşa şahit oluyoruz. Bir dönüşüme. Bir evet, yani bir e, yaratılışa şahitlik etmek inanılmaz bir şey. Bunun tadını Bu bir nimet lazım. aslında. Evet şu anda bizi dinleyen, evlat isteyen kimler vardır, ya. nice insanlar vardır. onlara da Konuşacağız bu, onları buradan, da. Onlara da müjdeyi tekrar verelim. Yani ille evet. de kamba olmasına gerek yok. Çoklu bağlanmada dedik ya Hı -hı. bu bağlanmayı verme isteğinizi başka evlatlara da verebilirsiniz. Çocuklara koruyucu ebeveynlik olabilir, yeğeniniz olabilir, Hı -hı. yolda gördüğünüz çocuklar olabilir, Kesinlikle. hayır kuruluşları olabilir. Şimdi bu ne arada tabii sohbetimiz çok güzel gidiyor sevgili izleyenlere de dönmek istiyorum. Birkaç tane soru var. Şen Hanım için gerçekten hani böyle ilk sanki seansta gibi e, somut adımlar atıp tespitler analizler yaparken hı hı. E, Emine Hanım mesela demiş ki bize adım adım insan efendim, e, Instagram hesabımız oğlum 3 yaşında ama uykudayken sürekli saçımla oynamak istiyor ben otururken eli yine saçıma gidiyor ne yapmam lazım acaba bu e, böyle hani çok e, sıkıntılı bir bağlanma mı diye belki sorusu var 3 yaşında uykudayken sürekli anne saçıyla oynamak istiyor. Yan yana yatmak istiyor ben buradan bunu anlıyorum anneye dokunmak istiyor. Şimdi şöyle güvenli bağlanmayla ilgili hani biraz önce bahsettik ya formülize bilgilerden kaçınmak gerekiyor diye. Normal doğum yaparsan güvenli bağ oluşur. Tabii ki çok inanılmaz çalışmalar var. Ya da işte yanında yatırmak çocuğu ya da çocuğu uyku desteksiz uyku eğitimi vermek bunlar çok böyle formülüzasyon şeyler. Bunlardan kaçınmak gerekiyor Tuba Hanım. Biz burada çocuğun mizacını çok önemsiyoruz. Ailenin dinamiklerini çok önemsiyoruz ve neye ihtiyacı olduğunu. Demek ki bu çocuğun tensel temasa ihtiyacı benim nacizane tavsiyem bu çocukla gündüz bolca... Sarım. Bolca dokunun. Bolca dokunun. Bunu oyuna çevirin ve lütfen keyif alarak yapın bunu. Çocuk dokunmak istiyor. Bunu arttırdığınız zaman akşam zaten annesine doyamayan çocuk bunu yapmak isteyebilir. Tabii ki doğrudan bunu söyleyemeyebilirim. Oh, Alışmış olabilir. Ee, eğer çok rahatsız oluyorsanız yavaş yavaş desteksiz uyku eğitimine geçmeye başlayabilirsiniz. Ama sizi rahatsız etmiyorsa da bence yani hani diyorum biraz esnek olmak, rahatlatmak istiyorum aslında ben bugün anne babaları. Bazen böyle hani insan Ay ne güzel çocuğunuz size dokunarak uyumak istiyor. Ben Zeyden Erken pış pış yapmak istiyorum. Elimi atıyor böyle yapma uyuyacağım çek elini der gibi bir modda. Her çocuk farklı bir şey. Her çocuk çok farklı. E, tepkisi farklı ihtiyacı farklı kesinlikle değil mi? ihtiyacı farklı dokunsal bir çocuk. Evet dokunsal olduğunu bu, bu, bu kesinlikle kötü bir şey değil güzel bir şey. Gündüz dokunmalarınızı evet. arttırın diye Aynen öyle. Şimdi Ümmühan Hanım da demiş ki lütfen bu soruyu cevaplayın demiş bu sorun için. E, benim de 3 yaşındaki oğlum saçımla oynamadan uyuyamıyor. Gün içerisinde de ara ara gelip saçıma dokunmak istiyor. Kapalı olduğum için yani tesettülü hmm. olduğum için sorun yaşıyorum açmamı istiyor her yerde demiş. Canım benim. Böyle bir durumda Yaşında. Oğlu 3 yaşında onunla. 3 yaşındaki bir çocuğa dışarıda açamayacağını açmaması gerektiğini belirtebilir. Ama bu duygusunu e, evde dokunarak yine dokunsal oyunları arttırarak yapabilir. Hamur oyunları yani çocuğun duyu bütünleme dediğimiz e, bu tarz böyle hamur oyunları olabilir. Dokunarak yapacağı şeyleri arttırmaya ihtiyacı var yine aynı şekilde Hı -hı. annenin. E, var, sorular çok fazla ve benim Hı -hı. süremde çok azaldı hızlı gideceğim. Beyza Hanım merhaba kızım 2 yaşında. Beni kaybetme korkusu var sürekli beni yanında istiyor. baba ben bensiz duramıyor. Kısacası her şey. Şeyi benimle yapmak istiyorum ne yapmalıyım diyor. Tam olarak biraz önce bahsettiklerimiz aşkla ve sevgiyle beslemek. Ee, çünkü biraz kaygılanmış anladığımız kadarıyla kızınız. Ee, olabilir çok geçici bir süreçtir. Siz, siz lütfen kaygılanmayın. Onun e, duygusal anlamda rahatlatıcı ayağı olduğunuzu unutmayın. Pozitif disiplini hayatınıza sokmaya çalışın ve onun her an e, yanında olmasanız bile onu hiçbir zaman bırakmayacağınızı. Yani gözlerinizle, duygularınızla ben hep seninleyim yani yanı mesajı verebilmelisiniz. Bu mesajı verebilmek diyorum ya burada yani hani form yani şunu yapın bunu yapın tabii ki bunlar ee, çok önemli ama evet, ben... önemli olan bu duygusal bağı kurabilmek. Biz anlamıyor diyoruz ya bebeklikten itibaren yani 3,5 aylıkta ben iki bir nebzeye geri döndüğümde e, kulağına eğliyordum ben işe gidiyorum anneciğim geleceğim anneannen seninle. Şimdi bana bakıyorlar deli mi bu ya bebekle konuşuyor diye ama ben bunu 3,5 aylıkken başladım söylemeye. Şimdi bir yere gidiyorum lavaboya gidiyorum anneciğim mutfaktayım o da salonda olduğu zaman. Şimdi bunu neden söylüyorum bir bireymiş gibi. Evde ne yaptığınızı, nerede olduğunuzu, bak buradayım sesimi duyuyor musun? Mutfakta sizin o çirpış, bir şey çırpıyorsanız duysun onu. Kapı çarpıyorsunuz, su sesi. Yani anne burada yok ama anne var. Bu evet. mesajı vermek, Hı -hı. ben buradayım açıklaması. Biz çocukları Hı -hı. anlamaz, bilmez, ihtiyaç duymuyoruz. E, evde 14-15 yaşındaki çocuğunuza ben gidiyorum, işte şöyle yemeğin altını kapat. Bak ben buradayım falanca teyzenler diye açıklama yapıyoruz. Lütfen evet. bebeklikten itibaren konuşacağız. Duba Hanım, doğuma girerken şu an tavsiye edilen doğum psikologlarının e, çocuğa başına neyi geleceğini anne karnında anlat deniyor. Ya, Özellikle yani. sezeryan doğumu bekliyorsa çocuk, e, yavrum e, birazdan işte farklı bir şey yaşayacaksın ama ben buradayım. Benim sesimi yine istersen duyabilirsin. Dokunmak değil e, işte Tanımadığın böyle. insanlar farklı bir ortamda olacaksın. işte kaygılanabilirsin, yanıma yaklaşamayabilirsin. Bundan bahsediyoruz biz artık. Değil evet. ki 9 aylık bir çocukla konuşmamak. Evet. Lütfen bunu bilgi verin. Bir de yeterince ve zamanında ne ihtiyaçlarını karşılamaya çok önem gösterelim bu evet. çocuğun yani ertelemeden ee, ertelemeden yani ama yani şunu bir sırada... yapayım aman gidince o, o, bakarım evet diyeyim. o an kesinlikle hani önceliğimiz bu çocuk acaba annenin zihnine ne kadar dolu bunları konuşmak gerekiyor. Evet. Hızlıca ilerliyorum. Emir Beren çok uzun kullanıcı da hemen geçeyim. Kızım Luna Park oyuncaklarına binmekten çok korkuyor. 5 yaşında kaygılı yetiştirmiş olabilir miyim? Yani bir kaygılı bağlanma olduğu için mi 5 yaşında korkuyor Luna Park oyuncaklarından? Yani şöyle siyah beyaz diye bir şey yok dedik. Kaygılı bağlanmayla ilgili yok Luna Park oyuncakları gerçekten korkunç da olabiliyor. <gülüyor> yani hani hiç çocuğa da kendimizde durduk yere strese sokmayalım. Evet. Yani, yani ben yani, de bugün bir çocuk için bir çocuk için çok normal bundan korkması. <gülüyor> Ciddi anlamda hani Burada benim. saygı duymak çok önemli. Evet. Çocuğumuz Tercihim. Luna Park oyuncağından değil e, su bardağından dahi korkuyor olabilir. Canı yemek yemek istemiyor olabilir. Hı. Saygı duyuyorum. Anlıyorum. Seni görüyorum. Duygunun farkındayım. Hı hı hı hı. Israr etmemek. Yani cesur olduğunu ispatlamak için Luna Park bilmesini binmesini beklemeyelim. Ee, bir çocuğun cesur olduğunu gösterdiği en güzel alan kreşte uyum sağlama süreci ve şeklidir. Sosyal bir ortama zaman kendini nasıl ifade ettiğidir. Aslında Onlar da birini zorlamaya zor, Evet. Yani. Zaten Akışına güvenli bırakmak bağlanan gerekiyor. bir çocuk çok rahat bir şekilde güvenli olarak başka yere adapte olabilir. Çok, evet. çok çalışma var bu konuda. Kübra Hanım'ı yayınlar. Oğlum 2 yaşında geceleri bizimle uyuyor. Beşiğinde yatmak istemiyor. Uyuduktan sonra beşiğine koyunca hemen uyanıp ağlıyor. Uykusuz, uyurken de hep saçımı tutuyor. Yatağını nasıl ayırabiliriz? Ne kadarlıktı? 2 yaş. 2 yaş. Oğlum. Evet. Şimdi şöyle 2 yaş aslında güvenli bağlanması sağlanmış bir çocuk için yavaş yavaş 18 ay ile 3 yaş arası yavaş yavaş ayrışmayı biz bekleriz. Sağlıklı bir şekilde güvenle artık benim her zaman annem beni fark ediyor. ihtiyaçlarımı karşılıyor. Sevgiyle çevrelenmiş durumdayım diyen hisseden bir çocuk çocuk bu ayrışmayı mizacına göre 3 ayaşa kadar yapabiliyor. Ee, ama burada önemli olan konu bence çocuğu zorlamamak. Şimdi burada e, yanlış anlaşılmasın desteksiz uyku eğitimi çok ağır eğitimler var, uyku eğitimi metotları var. E, çocuğu ağlatmaya gerek yok. Co-sleeping dediğimiz çocuğun yatağını hani e, üç tarafı kapalı ama anneyle bitişik. E, beraber yatmak ilk iki yaşa kadar tavsiye ediliyor ama çocuğun mizacı benim iki, mesela küçük çocuğum şu an bunu ihtiyaç dahi duymazken ilk çocuğum çok ihtiyaç duyuyordu. E, onun ihtiyacına binayen bir sistem geliştirilebilir. Burada yine aynı yere geliyoruz yani şunu anlatmamız gerekiyor sanırım Tuğba Hanım bir sonuç iki süreç. Bu bir süreç ve bunun için pat diye uyku eğitimi kısmından değil de gündüz yaptığımız şeyleri yani çocuk annesini özlüyor olabilir. Annesine doyamamış olabilir. Annesinin daha çok onu odaklanmasını istiyor olabilir. Bazı çocuklar, zor mizaçlı çocuklar dediğimiz sakinleştirmesi zor olabilir. Rahatlama hani dedik ya biz rahatlatıcı. Burada güvenli bağlanmanın en önemli kısmı bu. Zor rahatlıyor olabilir çocuk. Bunun için biraz daha yoğun ilgi göstermek Ya çünkü. Burada sonuçta neye geliyor biliyor musunuz ben yine böyle alt yazı geçeceğim şimdi. Efendim 0-2 yaş döneminde bebeği olan babalar, ya. ev temizliği, <gülüyor> dört dörtlük yemek tamam mı? Evdeki çocuk olmadan önceki eşinizden ilgi bunları 2 yıl askıya alacaksınız. Baba olmak kolay değil efendim değil mi? Bedavadan baba olduk oh baba diyor. Sağlıklı ruhsal, yani. ruhsal sağlığı, sağlık ruhsal sağlığı iyi, iyi olan olmuş. nesiller evet. istiyorsanız çocuğunuzla iletişime geçmeniz eşinizden güzel, tatlı dili, güzel sözü hiçbir zaman zaten esirgeme. Aynen ama bu süreçte. Ee, ama bu süreçte yani bir bebek hassasiyetinde gibi. özellikle lohusalarda. Yani hani diyoruz ya biz neden dedim bunu? Niye bunu söylüyorum? Nereden çıktı? Suba Hanım bebekleri, anneleri konuşuyordunuz. Niye söylüyorum bunu? Bakın dikkat ettiğiniz gibi hep anlattığınız bebeklerinizde bir kaygı sorunu varmış gibi. Ayrılamıyor, dokunmak istiyor, hepsiyle sarılmak istiyor, tamam mı? Birlikte yatmak istiyor. Demek ki gündüz sağlıklı bir iletişimi tam anlamıyla alamıyor çocuk ve gece de istiyor o kokuyor. Şimdi siz ne yapıyorsunuz gündüz? E, akşam yemek, sabah temizlik, bulaşık, toz e, bunlarla uğraşıyorsun Saide. Ya çocuk kendi halinde belki sizi gözlem gözlemliyor. Sizi gelecekte benimle ilgilenecek, bana sarılacak diyor. Yani orada bir tane tarhana çorbası da bir akşam yemeği yapmak, çocuğunuzla 5 saat kucak kucağa oyunlar oynamanız Muazzam bir şey yani hani ya Tuba Hanım hani bu kadar da abartmaya gerek yok iki yıl abartacaksınız evet. iki Önce, yıl bir tere diyeceksiniz öncelik konusu evinizi on günde bir süreceksiniz belki kokacak evet. ama çocuğunuzun ruhu kokmasın evet. ya Örneğin yani burada mi? şunu da altını çizmek gerekiyor babalar yardım etme babaların yardım etmesi bir iyilik değil yani ben bunu iyilik babalık olarak görmüyorum <gülüyor> bu babalık ee, yapmak bu bir şey değil. lütuf değil yani evet. bu zaten olması gereken bir görev ee, şu çok önemli kaygılı e, olan bir Annenin babanın ya da işte birincil bakım veren kişi her kimse bağlanmış bir çocuğun annesinin babasının muhakkak zihninde başka şeylerin olduğunu biz anladık. Bugünkü konuşmamızdan bunu anladık. Önceliğinde başka konular var demek ki. kendini alan açmalı bu anne. Bunu yapması için yine babalara yine sosyal desteğe yani bir kapı komşusu ya bugün çorbanı ben yaptım sana diyeni. Evet. Bir çorbasını yapanı temizliğini yardım edeni ya da telefon edip kızım işte hiç merak etme biz de aynı yollardan geçtik. Hepi topu birkaç ay sabredeceksin Sonra geçecek diyeni, arkadaşlarıyla rahatlamaya çalışanı, her zaman bebekleri açısından bebekler böyle e, bebeklerin anne babaları daha avantajlı, böyle bebekler çok daha şanslılar. E, bunun için eğer illi de çocuğunuzun olmasına gerek yok, varsa bir tanıdığınız şu an iki yaş döneminde, yardım çoklu kardeş Allah lütfen evet. bugün bir telefon edin, ne yapıyorsun, iyi misin diye bir ona moral motivasyon konuşması yapın. Komşunuz varsa bir çorba yapu verin. Kesinlikle çok önemli. E, efendim Doktor Esra Ceylan, lütfen e, Instagram hesabından da takip edin kendisini. Zira demiş ki bir izleyenim onu okumadan geçmem. Nurdan Hanım emzirirken göz göze gelmeyi, o ışığı, sevginin aktarımını güven vermeyi nasıl güzel anlattınız? Teşekkürler demiş. Bence teşekkür de çok güzel anlattınız. Şimdi şeyda Hanım son soru. Bitmek üzere. Acaba odayı erken ayırmak güvenli bağlanmayı engeller mi? Çok uzun bir konu çocuğun mizacı çok önemli ben nacizane tavsiye etmiyorum biraz önce dediğim gibi çocuğun Yıl, aynı önemli. yani tavsiye etmiyorum ama mizac çok önemli neden bundan rahatsız oluyorsunuz neden odayı ayırmak istiyorsunuz yani bunun buna bir değinmek isterim. Evet sonuçta bir ailesiniz eşiniz var ama e, bunlara da yani hani e, dengede götürebilirsiniz bunlar çok önemli konular evet ama bence çocuğun e, mizacına uygun hareket etmek çok önemli çok hızlıca cevap verdi. Niye? Çünkü beni de yönetmenim çok böyle sıkıştırıyor. Hadi bitti, evet. hadi bitti diye. En azından acele etmeyin ayırmak için. 0-2 yaş döneminde peyderpey kademeli olarak ayırmak etmeyin, ama bu da çok adam. önemli. Evet. Dedik. Hı -hı. Esra Hanım'cığım programımız bitti. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızın. Teşekkür ediyorum. Şahane güzel bilgiler verdiniz. Ruhunuzla anlattınız adeta. Evet, 5 geçti evlat olunca <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Meleklerinize sağlık diyoruz. Ve efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güvenli bağlanmanın önemini konuş. Şengül Hanım'ın hikayesini dinledik ve önerilerde bulunduk ve bugünlük de dedik ki efendim insan olma yolunda giderken hiçbir sokak çıkmaz değildir mottomuzda veda ediyoruz. Adım adım insan hoşça Hoşçakalın.